Ağuzzo bıllahim ne Şeytanı Rajim Bismillahi R-Rahmanı r ve nesla'inu Hu ve nesta'firu ve nesuzzo bıllahim in şurur enfusina ve in syyata amalina. Men yehtihi Allahu fala mudillale ve men yudlil fala hadiyle. Ve ešhedu anla la Allah wahte Hu la shirikala ve ešhedu anna Muhammedan abdu Hu wa rasulu. Emaat. Fıinna istaqla hadiethi kitabu Allah ve hadi hadi Muhammedin ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle dalaletin finnâr. Tefsir dersimizde Nisa suresinin 161. ayetinden devam ediyoruz inşallah. Mealen Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ayrıca yasaklandıkları halde riba almaları ve insanların mallarını batıl ile yemeleri sebebiyledir. Onlardan kafir olanlara çok acıklı bir azap hazırladık. Evet, Allah Azze ve Celle bu ayette, daha önceki ayetlerde Yahudilere bazı helal kılmış şeylerin haram kılınmasının sebeplerini açıklamıştı. Onların zulümleri olduğunu. Yine bu sebepler arasında ayrıca yasaklandıkları halde faiz, yani riba almaları ve batıl yolla insanların mallarını, yemeleri sebebiyle de haram kılındığı bildiriliyor. Bunlardan kabir olanlara acıklı bir azap hazırladık diye de tehdit ediliyorlar. Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam faiz yiyene ve yedirene, faizi yazana ve şahit olanlara lanet etti ve şöyle buyurdu. Hepsi de aynıdır. Yani bunların günüm olarak hepsinin durumunun da aynı olduğunu, yani lanet de hepsinde ortak olduğunu bildiriyor. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Yine Cabir radıyallahu anh tenger rivayette Mekke'nin fethedildiği sene Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'de işittim. Şöyle buyuruyordu. Allah ve Rasulü içki, ölmüş hayvan yani leş, domuz ve putun alım satımını yasakladı. Bunun üzerine e alan Resulü ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz? Zira onunla gemiler yağlanır, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır dendi. Şöyle buyurdu. Hayır, onun satışı haramdır. Allah Yahudilerin canını alsın. Allah onlara ölmüş hayvanların iç canı haram kıldığı vakit bu yağı erittiler. Sonra satıp parasını yediler. Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir bunu. Yani e, bu haram kılınan maddeler içki, leş, e, domuz ve put. Selam. Aleyküm selam ve remtüha. Bunlar da haram kılınan şey bunların kazancıdır. Yani alım satımı, alışverişidir. Burada zaten sahabe şunu soruyor. yani Mesela ölmüş hayvan bunun yağı eritiliyor. Kandillerde kullanılıyor. Şurada burada kullanılıyor. Yani bunun satışı da mı haram? Demek istiyor sahabeler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haramdır diyor. Ve Yahudilerin lanete uğramasının sebebini de Allah kendilerine bir şeyi haram kıldığı zaman onun kazancını yediler. Satıp parasını yediler buyuruyor. Yani Allah bir şeyi haram kıldığı zaman onun satışı da haramdır. Yoksa kullanımı haram değildir. <gülüyor> Mesela bu leşin yağını eritip de işte kandillerde kullanılması e, o haramdır derken Allah Resulü Aleyhisselatü bu kullanımını kastetmiyor. Bunun satışını kastediyor. Zira diğer bazı hadislerde işte bir koyun leşi görüyor da bunun derisinden faydalanamaz mıydınız? Yani tabaklayıp da faydalanamaz mıydınız? Diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyorlar ki o ölüdür. Yani leştir. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi deri? Hangi deri olursa olsun tabaklanırsa e, bununla temizlenir. Yani tah tahir konuma geçer. Temiz konuma geçer. kullanımının caiz olduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu hükmet domuz da dahildir. Yani domuzun derisi de dahildir. Fakat satışı haramdır. Leşin mesela derisini kişi tabaklasa bu kullanabilir ama satışı haramdır. Alkol, mesela sarhoş edici bir madde. Bunun kullanımı caizdir. İçin, içmek dışında kullanımı yani kullanımı caizdir. Mesela temizlikte veya bazı şeylerde. Fakat satışı haramdır. Yani mesele böyle. İmdat Basra radyalanmadan giren bir rivayette de bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve ona içki hediye getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu haramdır buyuruyor. Sonra arkadaşının kulağına bir şey fısıldıyor bu içkiyi hediye getiren adam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedin diyor. İşte onu satmasını söyledim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah bir şeyi haram kıldı mı onun satışı da haramdır. Onun kazancı da haramdır. Yani haram kılınan şey bunun kazancıdır. İçkiye gelince yani içki olmak üzere üretilmiş maddelere gelince bunların telef edilmesi, mesela şarap veya diğer sarhoş edici içkiler bunların telef edilmesi, yok edilmesi esastır. Yani bunları sirkeye çevirelim, mesela şaraba tuz katıp sirkeye çevirelim, bu şekilde yapılırsa bu caiz değildir. Ama şarap şayet kendiliğinden sirkeye dönerse bunun kullanımı caizdir. Sabede bunun örnekleri var, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda ruhsat var. Yani eğer kendiliğinden sirkeye dönerse bunun kullanımı caizdir. Fakat kişi kendisi şarabı sirkeye çevirse tuz atarak bu caiz değildir. Yani bu hile durumuna geliyor. Ama insan müdahalesi olmadan bu olduğu zaman bunda cevaz vardır. Alkol dediğimiz maddeye gelince Kur'an'da ve sünnette yasaklanan şey alkol değildir. Alkol herhangi bir maddenin fermente edilmesiyle mayalanmasıyla yani buna kuhul deniliyor bekletme bu şekilde edilen bir şeydir. Her alkol sarhoş edici değildir ayrıca. Alkolün pek çok türü var. Bu türlerden sadece bir tanesi etil alkol denilen etanol kısaca etanol denilen türü sarhoş edicidir. Hamur diye kastedilen de budur. Etil alkol etanol. Yine metil alkol denilen, ispiritoda kullanılan e, bir alkol çeşidi var ki bu da e, öldürücüdür. Yani iç, içildiği zaman öldürür. Parfümeri de ve buna benzer işte kolonyada e, veya temizlik malzemelerine katılarak kullanılan alkole gelince Bunların haram olduğu söylenemez. Yani içilmesi haramdır ama bunların satışının haramlığından söz edilemez. Çünkü Kur'an'da yasaklanan şey alkol değil. Hamırdır. Yani sarhoşluk için yapılan, bu gaye için yapılan içeceklerdir. Mesela şarapta diyelim yüzde olarak söylüyorum. Yüzde on alkol varsa kolonyada yüzde altmış alkol var kolonya içmek için üretilmiş bir madde değil. Yani sarhoş olup içmek yani e, içki olarak üretilmiş bir şey değil. Fakat şarap ondaki alkol miktarı daha az olmasına rağmen bu içmek için üretilmiş bir şeydir. Ve insan katkısıyla elde edilen bir e, alkol şey sarhoş edicidir. Bunun içilmesi de satışı da haramdır. Bu ancak telef edilir. Kola gibi içeceklere gelince meyve suyu, kola, bazı meyveler doğrudan fermente olur, yani insan müdahalesi olmaksızın, yani özellikle fermente etme gibi bir gaye olmaksızın kendinden fermente olur ve bundan alkol oluşur. Patates de oluşur, portakalda oluşur, yani bunların suları meyve suları çıkarıldığı zaman doğal alkol oluşur. Polio alkol türlerindendir bunlar. Kişi bundan dolayı mesul değildir. Mesela meyve sularından dolayı bunu çok içsen de zaten çoğu sarhoşluk vermez. Ve bu amaç için de üretilmezler. Ama kendiliğinden oluşur. Bu yüzde belli bir miktar. Yüzde 0.5'den yukarısını zaten e, şu an resmi olarak da alkolü sayıyorlar. Yüzde 0.5'e kadar olan miktarı e, kendiliğinden fermente olduğu tespit edilen şey. Yani insan müdahalesiyle etil alkol katılmaksızın doğal etil alkol oluşuyor. Yani elmayı ısırdın diyelim, ısırdığın anda elmanın suyu, yani havayla temas ettiğinde etil alkol oluşur. Fakat bu çok cüz'i bir miktardır. Allah bundan sorumlu tutmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlardan yasaklamamıştır nitekim. Fakat mesela elmadan oluşturulan bu etil alkolü insan özellikle sağır, çıkartır. Bu etil alkolü ayrıştırır da bunu sarhoş edici içecek olarak üretirse, işte yasaklanan kısma bu girer. Kolay gibi içeceklere gelince doğal bir karışım sonucu yani değişik meyvelerin veya değişik maddelerin karışımı sonucu bu doğal alkol bu tür içeceklerde zaten oluşuyor. İster istemez oluşuyor. Yani hangi gazoz içecek türünü götürseniz test ettirseniz çok düşük miktarda etil alkol oluşur, olduğu tespit edilir. Bu doğal oluşandır. Bundan fazla olan yani 0.5'ten fazla olanlar ise e, burada şüphelenmek lazım. Mesela, e, bazı haberlerde çıktı biliyorsunuz. Michel Pepin diye birisi, Kola'nın Kola yetkili e, müdürlerinden birisiymiş. Bu, işte kendi ihtiyarlarıyla, kendi istekleriyle Kola'ya etil alkol kattıklarını açıkladı. Şimdi, insan müdahalesiyle katılan bir alkol olduğu için bunun satın alınması caiz değildir. İçilmesi caiz midir? İçilmesinin haram olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü... Kola, kolanın içerisinde ne her ne kadar düşük miktarda etil alkol katsalar dahi o başka bir maddeye dönüşüyor. Yani transformasyon deniliyor buna. Arapçası istihale. Başka bir maddeye dönüşmez. Başka bir maddeye dönüştüğü için yani o hamr hamr olmaktan çıkmıştır. Ee, yani kolayı çok miktarda içsen dahi sarhoş etmez. O artık başka bir maddedir. Koladır. Başka bir karışımdır. Aleyküm Burada haram olan buna etil alkolü katmaktır. Ve bunun satışıdır. Evet. Ha, alım satım, alışveriş. Ama içmeye gelince bunun içilmesine haram diyemeyiz. Çünkü bu başka bir maddeye dönüşmüştür. Yani maddenin başkalaşması. Mesela bazı yem sanayiinde kemik, yani bu leşin kemiği olabiliyor. Köpek kemiği olabiliyor. İşte kesilmiş hayvanların kemiği olabiliyor. Yani meşru, kullanılması meşru olan şeyler de olabiliyor. Meşru olmayan şeyler de olabiliyor. Bu kemikler öğütülerek, toz edilerek işte yağları, kemikleri, neyse, ilikleri hepsi karıştırılarak e, preslemeden ve kimyasal bazı işlemlerden geçerek o tamamen başka bir maddeye dönüştürülüyor. E, bunun satışı caizdir. Yani madde tamamen başka bir madde. Ha yani yapanlar şey, estağfurullah, kullanımı caizdir. Düzeltiyorum, satışını değil. Kullanımı caizdir ama bunun satışı e, şüpheli. Aynı yani kolada olduğu gibi şüpheli. Bunu şöyle de e, örneklendirebiliriz. Mesela bir su kuyusu. Su kuyusuna e, bir kimse, bir kadın. Kadının işte sağdığı sütü, kendisinin sütü. Kuyuya dökse, boşaltsa ve bir kimseyi doyurabilecek miktarda bir süt ve bu iki yaşını doldurmamış bir çocuğa içilirse bu su bu kimse bu çocuk o kadının süt evladı olmaz neden çünkü dökülen su suyun içinde bozul şey süt suyun içinde bozuldu artık su haline geldi yani süt vasfını kaybetti e burada süt kardeşliği, süt evlatlığı oluşmaz veya idrar yani biri bu da Kuyusunu hatırlayın Ebu Davut'ta geçen. Bu da kuyusuna hayz bezler atılırdı. Bazen içine kedi veya buna benzer hayvan ölür içinde leşi kalırdı. Fakat o belli bir miktarda yani iki kulleden fazla bir su olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan abdest alınmasına, temizlik yapılmasına karşı çıkmamıştır. Çünkü bunun içindeki çok miktardaki suya karışan pislik, necis madde onun ne rengini? Ne vasfı e, kokusunu ne tadını değiştirecek şekildedir. Yani maddenin değişmesinde bu esas konuştur. Bunda icma vardır. Ve bu konuda birbirini e, destekleyen rivayet yolları vardır. Yani temiz bir şeyi, suyu, kokusu, necis bir şey düşüp de kokusunu, tadını ve rengini değiştirmedikçe aslı üzere temiz kalmaya devam eder. Ama bu üç vasfıdan birisi değişirse, galebe çalarsa o zaman o onun hükmünü değiştirir. Yani temizse temiz, necisse necis. Necis bir madde düşerse necis hükmünü alır. Ama temiz madde düşüyor. Mesela yaprak dökülüyor. Bir tane göl birikintisi veya havuz. Havuza yapraklar düşüyor. Bu yapraklar onun içerisinde, suyun içerisinde rengini değiştiriyor. koksun değiştiriyor. Yosunlanmasına sebep oluyor. Abdest alabilir miyiz bundan? Bütün vasfılar değişmiş. Tadı da değişiyor. Üç vasfı da değişiyor. Neden? Çünkü temiz madde, yani necis madde değil. Ancak necis madde düşer de bu üç şeyde kalbe çalarsa, üç şeyden birinde galebe çalarsa, onun hükmünü değiştirir. İşte bu meselede de böyle madde başkalaştığı için satışında yani etil alkol insan müdahalesiyle katıldığından dolayı bir şüphe var diyoruz. Ama insan müdahalesi olmaksızın, yani kendiliğinden oluşuyorsa buna zaten mani olmak mümkün değil. Ve şeriatta zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bu meyveler, meyve suları, hoşaflar, e, yani buna nebiz deniliyor, bunlardan yasaklamamıştır. Fakat yasaklanan kısmi bir kısım var ki o da iki ayrı meyvenin birbirine karıştırılarak, bir arada kaynatılarak hoşaf yapılmaz. İki farklı meyvenin. Allah Resulü bundan yasaklamıştır. Allah-u Alem bu, e, belki de çoğu sarhoş eden bir maddeye dönüştüğünde. Hikmetini Allah bilir. Yani biz öyle olsa veya olmasa buradaki hikmeti araştırmayız. Değil mi ki Allah Resulü iki meyveyi karıştırarak komposta yapmayı yasaklamış. Biz bundan uzak dururuz. Çünkü bu yasaktır. İşte sarhoş eden bir maddeye dönüşmüyorsa içebiliriz. Dönüşüyorsa içebiliriz, içmeyiz. Böyle bir... Şeye gitmeyiz. Allah Resulü lafzen buzdan yasaklamış. Biz de uzak dururuz. Sahabe bu konuda o kadar dikkatliydi ki biz diyor hurmayı bile e, hoşaf yaptığımızda, nebiz yaptığımızda şayet bir tarafı olgun, bir tarafı ham ise, yani yarı olgun bir hurma ise, olgun tarafını kesip diyor, olgunla ayrı, ham tarafına ayrı nebiz yapıyorduk diyor. Yani iki meyve karışması olmasın diye. Şimdi biz bunu söyledimiz işte zahirlik diyorlar. Bakın sahabe böyle anlıyor bunu. Evet, 162. ayet. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene de senden önce indirilenlere de iman ederler. Yani bu kitap elinden bahsetti Allah Azze ve Celle, Yahudilerden bahsetti. Bunlar içerisinden ilim konusunda derinleşmiş olanlar, köklü ilim sahipleri ve müminler, iman edenler sana indirilene de Kur'an'a ve sünnet'e, ve senden önce indirilenlere de önceki peygamberlere indirilenlere de iman ederler. Özellikle namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olanlardır. İşte onlar ki kendilerine çok büyük bir ecir vereceğiz. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki bunlar yani bu ayette kastedilenler Abdullah bin Selam, Useyd bin Suayye, Salebe bin Said, Esed bin Ubeyd gibi Yahudilerden ayrılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiklerinin hak olduğunu ve yanlarında yazılı bulduklarına şahitlik eden kimselerdir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdikleri Kur'an-ı Kerim ve Sünnet. Bunlar haktır ve Tevrat'ta da bu şekildedir diye şahitlik eden kimselerdir bu ayette bahsedilenler. Yani Yahudi olarak kalanlar değil ayette bahsedilen, övülen kimseler Yahudilik dininde kalanlar değil. Yahudiliği terk edip Allah Resulüne iman edenlerdir. 163. ayet Muhakkak ki biz Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Bu ayet sünnetin vahiy olduğunu delillerinden birisidir. Baktığınız zaman Nuh Aleyhisselam'a ne indirilmiştir kitap olarak? Sayfa. Hadi bu vahiy o sayfaya hamlet. Kaç sayfa? 50 sayfa diye anlatırlar değil mi? 50 sayfa. Nuh Aleyhisselam kaç sene yaşadı? 950. 1000 seneden 50 sene eksik olmak üzere ümmetin davet etti. 950 sene davet etti. 950 senelik davet 50 sayfayla mı? Burası ayrı bir soru işareti de farz edelim ki 50 sayfayla. İbrahim'e 10 sayfa derler. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sayfalarını sayalım. İshak, İsmail'e var mı? Zikredilen. Yok. Ondan sonra ama Allah Azze ve Celle vahyettik diyor. Hani desen ki işte İbrahim Aleyhisselam'ın sayfelerine davet etti falan. Allah Azze ve Celle vahyettik diyor. İshak'a, Yakub'a aleyhisselam. Ondan sonra torunlarına diyor. Torunlarına da, Yakub Aleyhisselam torunlarına da. İsa'ya, İsa, İsa Aleyhisselam'a İncil. Eyyub'a, Eyyub Aleyhisselam. Var mı bir sayfası veya kitabı? Yunus, Harun Aleyhisselam. Yine Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'a kitap indirilmiyor. Fakat diyor ki Allah Azze ve Celle, Davud'a da zebur'u verdik. Yani zebur Davud Aleyhisselam'a indirilmişti. Süleyman Aleyhisselam'a vahyettini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Yani burada sayılan peygamberleri hep Allah Azze ve Celle vahyettini bildiriyor. Bu ne demek? Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberlerine kitap dışında da vahiy ediyor. Bunlar ümmetlerini Allah'tan aldıkları vahiy ile ediyorlar, tebliğ ediyorlar. İbn Abbas radıyallanma diyor ki Sükeyn ve Adi bin Zeyd Ey Muhammed sallallahu aleyhi Allah'ın Musa aleyhisselam'dan sonra beşer üzerine bir şey indirdiğini bilmiyoruz deyince Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani Yahudiler böyle iddia ettiler. İşte Musa aleyhisselam'dan sonra Allah hiç kimseye bir şey indirmedi. Musa aleyhisselam'ı inkar etmeleri de bu yüzden. Evet. Bunu reddetmek için Allah Azze ve Celle bu ayeti indirmiştir. O Rasuller ki onları elbette sana daha önce anlattık. Öyle Rasuller de var ki onlar sana anlatmadık. Yani bildirilen biraz Rasuller var bir de bildirilmeyenler var. Ve Allah Musa ile doğrudan doğruya konuştu. Ebu Umame radıyallahu anh'den gelen rivayette, Ey Allah'ın Resulü, nebilerin sayısı kaçtır diye sorduğumda, 124 bindir, onların 315'i Resul'dür ve büyük bir topluluklardır buyurdu. Yani 124 bin nebi gönderilmiştir. Nebiler, bağlı bulundukları Resullerin şeriatlarına davet eden kimseler, davetçiler yani. Resuller ise yeni bir şeriatle vahyedilen nebi, e, nebilerdir. Bu 124.000 peygamberin 315'i, bazı rivayetlerde 313 diye geçiyor, 315'i Rasul'dur. Yani kendilerine yeni bir şeriat vahyedilmiş kimselerdir. Yine Ebu Umame radıyallahu anh gelen diğer rivayette, bunu İbn-i ve Ahmet bin Ambe rivayet etmişler. Bir adam dedi ki, ey Allah'ın Resulü, Adem bir nebi miydi? Resulullah aleyhissalatü ve evet dedi. Peki Nuh ile onun arasında kaç sene vardır dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 10 asır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, Resullerin sayısı kaçtır dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 313 buyurdu. Bu rivayette de bakın 313 geçiyor. 313, 315. Allahu Alem. Bunu Taberani ve İbni Hibban sahip bir isnatla rivayet etmişler. Bu son söylediğimin isnadı diğerinden biraz daha kuvvetli. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Nebi aleyhisselatü vesselamdan şefaat hakkında rivayet ettiği uzun hadiste şöyle geçer. Nuh aleyhisselam diyecek ki, aradığınız ben değilim, İbrahim'e gidiniz, zira Allah onu halil edindi. İbrahim aleyhisselama gidecekler, İbrahim aleyhisselam diyecek ki, aradığınız ben değilim, Musa'ya gidiniz, zira Allah azze ve celle ona kelamıyla konuşmuştu. Yani kelam etmesi Musa aleyhisselama has bir özellik. Diğer nebiler olmayan, doğrudan doğruya konuşması Musa Aleyhisselam'a has bir durum. Yine bu rivayette e, Nuh Aleyhisselam'a insanlar geldiklerinde sen gönderilen rasullerin ilkisin diye hitap edecekleri geçiyor. Yani rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam ise nebidir. Çünkü as, şeriatın aslıyla hareket ediyor. Nuh Aleyhisselamla itibaren demek ki ilk kez Mevcut şeriatta bir değişiklikle yeni bir şeriat vahiy edilmiş. Bu sebeple o Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam. İlk Resul Nuh Aleyhisselam'dır dememiz, Adem Aleyhisselam'ın nübüvvetini ortadan kaldırmıyor. Yani nübüvvet başka bir şey, risalet başka bir şey. Bu hadis Ahmet ve Bezzar'ın rivayet sonu okudu. 165. ayet, Müjdeleyici ve korkutucu olan rasuller ki, insanlar için rasullerden sonra Allah'a karşı bir delil, bir bahane mazeret kalmaz. Şüphesiz Allah aziz ve hakim olandır. İmnesud radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeple gizli açık tüm kötülükleri haram kılmıştır. Hiç kimse Allah'tan daha fazla övülmeyi sevmez. Bu sebeple kendisini övmüştür. Hiç kimse de Allah kadar mazereti sevmez. Bu sebeple kitabı indirmiş ve Rasulleri müjdeleyici ve uyarcı olarak göndermiştir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Burada Allah'tan çok kimse mazereti sevmez. Yani mazereti Allah seviyor ki Rasuller göndermiş, kitaplar indirmiş. Yani bu ne demek? Kendisine kitap ulaşmayan, Rasul ulaşmayan kimseler mazur olacak demek. Yani bu mazurluğu sevdiği için Allah Azze ve Celle Rasuller ve kitaplar göndermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü sen böyle açıklıyor. Ayette geçen bir sıfat peygamberler hakkında, Rasuller hakkında hem müjdeleyici olmaları hem korkutucu olmaları. Yani Allah Azze ve Celle'nin lütufları, nimetleri, rahmeti bunlarla müjdelerken sadece tek yönü değil, aynı zamanda korkutucudurlar, sakındırırlar yani Allah'ın azabından, şiddetli intikamından yine insanları sakındırırlar. Bunlardan tek bir tarafı tutanlar sapıtırlar. Yani sadece korkuyu esas alıp, sadece korkutmakla, tehdit etmekle, bunlarla davetlerini yürütenler Resuller'in yoluna muhalefet etmiştir. Yine sadece cennete vaat etmekle, sadece rahmetle, nimetlerle insanlara davette bulunanlar, bunlar da peygamberin yolundan ayırmışlardır. Peygamberlerin yolu Müjdeleme ve korkma ikisi bir aradadır. Yani cenneti e, ümitlendirdiği gibi cehennemden de sakındırma vardır. Yani bazı insanlar cehennemden bahsedilmesinden veya ölümden bahsedilmesinden, bu tür şeylerden hep rahatsız olurlar. E, ya niye hiç işte hurlerden bahsetmiyorsun, cennet nimetlerinden bahsetmiyorsun, dinde bunlarda yok mu der. Halbuki bunlar bir aradadır yani. Kur'an'da ve sünnette her ikisi de vardır. Allah Azze ve Celle tarafından matluk bir iştir. Yani kulların cenneti arzu etmeleri ve cennetten sakınmaları. Bazılarının dediği gibi işte sufilere nispet ederler ya, cennet cennet dedikleri birkaç bir kaç huri isteyene versene anı, bana seni gerek seni, yani ben sadece Allah'ı istiyorum, cennet cehennem benim umurda değil. Böyle bir anlayış da sapık bir anlayıştır. Allah Azze ve Celle kullarının cenneti arzu etmelerini istediği için ve cennetin nimetlerini arzu etmelerini istediği için peygamberleri vasıtasıyla bunu istemeye teşvik etmiş. Cehennemden de sakınmalarını istediği için, bundan korkmalarını istediği için bununla tehdit etmiştir. Sütli dedi ki, Çünkü insanlar müjdeleyici, uyarıcı peygamberler gönderilmemiş olsa, bize peygamber göndermedin diyeceklerdir. Yani bu ayet ne diyordu? İnsanlardan sonra, insanlara rasullerden sonra bir mazeret kalmasın diye müjdeleyici ve korkulucu peygamberler gönderdi. Süddi de diyor ki, şayet insanlar müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlerle karşılaşmasalar, yani onlara gönderilmemiş olsa bize bir uyarıcı peygamber gelmedi derlerdi. Ebu Said el-Hudri radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Kıyamet günü bir peygamber beraberinde ümmet olarak iki kişi olduğu halde gelir. Bir başka peygamber beraberinde ümmet olarak üç kişi bulunduğu halde gelir. Bundan fazla ve az ümmetle gelen peygamber de olur. Sonra o gelen her peygambere sen kendi kavmine tebliğ ettin mi diye sorulur. O da evet der. Sonra onun kavmi çağrılarak peygamberini size tebliğ etti mi denilir. Onlar hayır derler. Bunun üzerine onların peygamberlerine senin şahidin kimdir denilir. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti çağırılır ve onlara... ''Bu peygamber tebliğ etti mi?'' diye sorulur. Onlar da ''Evet'' derler. Sonra Allah Teala ''Bu peygamberin kendi kavmine tebliğ ettiğine dair bilginiz nedir? Yani siz nereden biliyorsunuz?'' der. Onlar da ''Peygamberlerin tebliğ ettiklerini bize Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Biz de onu doğruladık'' derler. İşte bu açıklama Allah Teala'nın işte böylece insanlara şahitler olasınız diye sizi vasat, orta yolu takip eden bir ümmet kıldık.'' Bakara 143. ayetinin içeriğidir buyurmuştur. Allah Resulü Vesselam, İbn-i ve Ahmed bin Hanbel rivayet ederler. <gülüyor> Bazı peygamberlerin yanında sadece iki kişi veya üç kişi, bazının yanında bir, bazının yanında hiç ümmeti olmadan e, gelmesi söz konusu olabilir. Bu bildirilmiştir. Yani peygamberler siyaset yapmamışlar, politika yapmamışlar. Yani insanları e, kazanalım, safımıza katalım da ne yolla olursa olsun böyle bir yol tutmamışlar. Şimdi düşünün mesela Nuh Aleyhisselam'ı. Onun ümmeti de yani kendisine iman edenler de çok azdı. Ve Nuh Aleyhisselam tam 950 sene davet etti. 950 sene bir insan davet eder de yani yanına binlerce, milyonlarca, milyarlarca insan katılmaz mı? Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı düşün. 23 sene davet etti. 23 sene davetinden sonra vefat ettikten sonra işte daha kaç sene olmuş? Aleykümselamlar. Yani bir buçuk asır, 1400 sene olmuş. 1400 sene biraz daha geriye alırsan şu Osmanlı'nın hani üç kıtaya salındığı zamanlar falan. Yani bir asırlık, bir dönem içerisinde bakın insanların çoğu şeklen zahirin İslam'a girmiş. Şimdi bu Allah'ın takdiri. Yani Allah'ın lütfetmesi. Buna rağmen bazı insanların yanında hiç tabisi olmayacak. Bazısının bir iki kişi olacak. Bu peygamberlerin acizliklerinden veya yanlışlarından, hatalarından doğa değil. Haşa biz İbn Arabi'nin e, iğrenç sözleri gibi söylemeyiz. İşte Nuh Aleyhisselam yanlış yaptı. Şöyle yapsaydı daha çok insan tabi olurdu gibi. Bunu insanlar bugün, belki e, yani Muhyiddin Arabi'nin söylediği bu şeyi aslında insanlar söylüyorlar. Ha, Nuh Aleyhisselam demiyorlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiyorlar. O peygamberlerin ismini zikretmiyorlar ama peygamberin yolunda gidenler için işte bunlar itici, insanları uzaklaştırıcı falan filan diyerek e, aşağılıyorlar. Yani şöyle yapsaydım böyle olmazdı dedikleri, teklif ettikleri şeyler peygamberin getirdiğinden başka şey. Yani sen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğiyle insanları sadece bu sınırda davet etmeye kalktığın zaman Bakıyorsun ki çok insan tabi olmuyor, işlerine gelmiyor çoğunun. Ve bu durumda insanlar, bazıları diyor ki, bugün davet meydanlarında ön planda olanlar, işte şöyle şöyle yapmamız lazım, daha çok insana hitap edelim, ne yapalım mesela? Seminer verelim, konferanslar yapalım, birçok insana anlatalım falan. İşte selefiliği duysunlar, tevhidi duysunlar, tevhidi öğrensinler, haberdar olsunlar, birçok insan katılsın. Yani Muhammed ve Vesselam bunu yapamaz mıydı? Nuh Aleyhisselam veya diğer peygamberler Yunus Aleyhisselam yani bunlara baktığınız zaman Allah Azze ve Celle peygamberlerini sadece kendi emirleri doğrultusunda hareket etmek üzere emretmiştir. Bununla mükellef kılmıştır. Ve peygamberler de bunun gereğini yaptıkları için pek çoğunun tabi olanı azdır. Ama Allah dilediğinin gönlünü açar İnsanların çoğuna zor ve ağır gelen bu dini onlara kolay kılar. Allah dilediğinin gönlünü İslam'ı açar. Göğsünü genişletir. Enam suresinde bildirildiği gibi. Hidayetini dilediği kullarının göğsüne genişlik verir. Hidayetinin dilemediği kullarının ise göğsünü o kadar sıkar ki sanki yukarılara çıkarılmış da havasız kalmış gibi. Göklere çıkarılmış da nefessiz kalmış gibi olur İslam karşısında. İşte bu aslında İslam'ın kendisine böyle gönlü daralan insanlar Allah Resulü'nün menhecini eleştiren kimseler. Bunları dilleriyle açık bir şekilde ifade ediyorlar. Ve zahirinde Müslüman olduklarını söylüyorlar. Sakalı itici buluyorlar mesela. İşte müzeye karşı çıkmayı itici buluyorlar. Sanat diyorlar suretlere hatta çıplak kadın suretleri bile olsa bu müstehcenlik içeren suretler bile olsa bunlara karşı çıkmaya işte İslam sanata karşı çıkar mı falan yani kendi akıllarıyla ürettikleri bir din oluşturmak istiyorlar. Bunlar hidayetten mahrum olmanın alametleri. Çoğunluk asla ölçü değil. 166. ayette şöyle buyuruluyor. Oysa Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter. i̇bn Abbas radiyallahu diyor ki, Yahudilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girince onlara, Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam diyor ki, Vallahi sizler benim Allah'tan size gönderilen Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz buyurdu. Yahudiler hayır biz böyle bir şey bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Allah azze ve celle bu ayeti indirdi. Yani Yahudiler inkar ettiler. Fakat ne diyor Allah Azze ve Celle? Halbuki Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter. Ata sahip şöyle demiştir: Ebu es Sülemi bana Kur'an okuttu. Kendisine birisi Kur'an okuduğunda şöyle derdi: Allah'ın ilmini aldın. Bugün ameli ile ona e, ameli ile olan üstünlük dışında senden daha üstün hiç kimse yoktur. Sonra da şu ayeti okudu. Allah sana indirdiğine şahit eder ki onu kendi ilmi ile indirmiştir. Allah'ın demek ki ilim sıfatı ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahit ederler şahit olarak Allah yeter. Ebu Abdurrahman es-Sünemi e, Rahimullah, tabiinin yani sahabeden Kur'an'ı alan, ezberleyen, hıfz kimselerden, karilerin büyüklerinden ve birisine Kur'an'ı öğretip de e, o yani Kur'an hıfzını tamamladığında işte bunu söylermiş artık Allah'ın ilmini aldın bugün ameliyle olan yani bir kimse işte bu ilimle amel ederek üstünlük sağlamaz haricinde Allah'ın ilmi sayesinde yani Allah'ın kelamı ilmi e, sayesinde insanların en üstünüsün diyor yani Kur'an'ı ezberleyen kimse için bunu söylüyor 167. Muhakkak ki küfredenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gerçekten çok uzak bir sapıklıkla sapmışlardır. İnkar edip Allah'ın yoluna engel olanlar. Uzak bir sapıklık, burada küfür. Muhakkak ki küfredenleri ve zulmedenleri Allah bağışlayacak değildir. Onları doğru bir yola da iletmez. 169. Onları ancak cehennem yoluna iletir ki, Bakın burada da yine kaderi fırkasına reddiye var. Ne diyor Allah Azze ve Celle? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا liyehtiyhum تَر۪يقًا اِلَّا تَر۪يقَ cehennem. Yehdi, hidayet etme. Onları bir yola hidayet etme. Sadece nereye? Cehenneme iletir, hidayet eder, gönderir. Demek ki hidayet etme ve saptırma Allah'tan. Kaderler bu sıfatı inkar eder. İnsan kendisi hidayet bulur. Hidayeti ister veya sapıklığı ister. Cennem, cenneti veya cennemi kendisi şey yapar. Bu konuda Allah'ın bir e, hidayet etmesi ve saptırması söz konusu değildir derler. Bu ayette onları reddediyor. Orada ebedi kalcıdırlar küfredenler. Doğrusu Allah Allah'a bu çok kolaydır. Said bin Cübeyir dedi ki orada ebedi kalıcıdırlar. Yani orada ölmezler demektir. İbn Abbas radıyallahu orada kesintisiz olarak kalırlar demiştir. Halidine fiha ebedâ ifadesi. Bazen haliden veya halidin ifadesini ebedi kalmak olarak tercüme ederler Kur'an-ı Kerim'de. Bu yanlış bir tercümedir. Hulut kalıcılık demek. Haliden Kalıcıdırlar. Halidin kalıcıdırlar. Haliden kalıcıdır. Yani kalıcı olmak demek halidin. Bu kalıcılık uzun da olabilir, kısa da olabilir, ebedi de olabilir. Ebedi olanı Allah Azze ve Celle fiha ebeda diyerek ebedilik vasfıyla zikrediyor. Halidine fiha ebeda bu ayette olduğu gibi. Yani küfür üzere ölenler orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ama mesela Nisa Suresine 93'te mi geçmişti? Mesela Haksız yere cana kıyan, adam öldüren kimse için. Orada hulud sıfatı yine geçmişti. Halida'a geçiyordu orada. Kalıcıdır cehennemde. Ama ebedilikle bakın desteklenmemiş. Ebedilikle bildirilmemiş. Orada kalıcıdırlar. Demek ki orada uzun bir süre kalıcılar. Ama sonsuz değil. Yani sonsuzluğa delil olmaz bu ayet. Ama buradaki halidine fiha ebeda sonsuz, ebedi olarak kalcıdırlar İbn-i Abbas da haline fiha bedayı kesintisiz olarak kalcıdırlar diye e, açıklıyor. 170. ayet Ey e, insanlar! Muhakkak ki Resul size Rabbinizden hak ile geldi. O halde kendi hayrınıza olarak, kendi iyiliğinize olarak iman edin. Kafir olursanız da muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah alim ve hakim olandır. Yani her şeyi hakkıyla bilen ve hikmet sahibi olandır. i̇bn Abbas radiyalanmadan, ''Ey insanlar'' hitabı burada kafirler ve münafıklar olarak iki sınıfa hitaptır. Yani Allah Azze ve Celle bu ayette kafirlere ve münafıklara sesleniyor diyor İbn-i Abbas radiyalanma. ''Muhakkak ki Resul size Rabbinizden hak ile geldi.'' O halde kendi iyiliğinize, kendi menfaatinize, hayrınıza olarak iman edin. Kafir olursanız, yani Allah'a bir zarar veremezsiniz manasında. Yani yerler gökler, her şey Allah'ındır. Ebu Rere radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselama, Ey Allah'ın Resulü, amellerin en fazletlisi hangisidir diye sorulduğu zaman Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Yani Allah'a ve Resulüne iman etmek de bir amel. imanın, amel amelin iman olması demek yani bu da. Amellerin en fazletlisi sorulduğu zaman Allah'a ve Resulüne iman etmektir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisi Ahmet bin Anadolu Bukhari Müslim İbni İbn Tirmizi rivayet etmişler. 171. ayet. Ey kitab ehli, Dininizde haddi aşmayın da Allah'a dair haktan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın Resulü onun Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. O halde Allah'a ve Rasullerine iman edin de üçtür demeyin. Kendi hayrınıza olarak vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. Çocuğunun olmasından münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Şüphesiz vekil olarak Allah yeter. Ayşe radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptı ve ona ruhsat verdi fakat bazı kimseler bu işten uzak durdular yani Allah Resulü bir şey yapmış yani ruhsat vermiş bu işe fiiliyle ruhsat vermiş bunun meşru olduğunu göstermek için fakat bazıları uzak durmuş bu durum Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca Allah'a hamdü senada bulunup şöyle buyurdu bazı kimselere ne oluyor da benim yaptığım bir şeyden uzak duruyorlar Allah'a yemin olsun ben Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınızım. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a'dan Ömer radıyallahu anh minber üzerine şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı överek uçurduğu gibi siz de beni uçurmayın. Lakin Allah'ın kulu ve Resulü değin. Bunda Bukhari İbn-i İbban, ve başkaları sahip isnaflar rivayet ediyorlar. Yani kendisi hakkında aşırılık edilmesinde yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, burada dinde haddi aşmak yasaklanıyor ayette. Kitab el hitaben. Onlar haddi aşmış. Allah Azze ve Celle de bundan yasaklıyor. Dinde haddi aşmayın. Ve Allah'a dair haktan başkasını söylemeyin. Yine Meryem oğlu mesaj hakkında da aşırılıktan sakındırıyor. Yani onun ee, bir beşer olması sıfatı var Muhammed Aleyhisselatü Vesselam veya İsa Aleyhisselatü Bu bir beşerdir. İnsandır. İnsan üstü yapmayın onu. Fakat aynı zamanda Rasul'dür. Yani Allah'tan vahiy alan, e, alan korumasında olan, yanlış bir şey tebliğ etmekten korunmuş olan ve kendisine Allah'ın izniyle itaat edilecek birisi. Biz seni ve senden önceki bütün Rasulleri ancak Rabbinin izniyle itaat edilmesi için gönderdik buyurur Allah Azze ve Celle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hakeza İsa Aleyhisselam da böyle. Yani Allah'ın izniyle ona itaat edilir, ona itaatten, ittibadan geri durulmaz. Fakat aynı zamanda o bir beşerdir, insandır. Hristiyanlar ve Yahudiler iki taşkınlığı yaptılar. Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın beşer olma vasfını, ihlal ettiler. Yani onu beşerlik vasfından çıkardılar. Yahudiler de Risalet vasfından Musa Aleyhisselam'ı çıkardılar. Yani Rasullük makamını aşağıladılar. Peygamberlik makamını e, sıradanlaştırdılar. Bu sebeple peygamberleri öldürdüler. Hoşlarına gitmeyen bir şey söylediği zaman peygamberleri onları öldürüyorlardı. Bu nübüvvet müessesesine, Risalet müessesesine bir ihanettir. Onu aşağılamadır, hainliktir. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani bizim sırat-ı iletilme isteğimizin içeriğini açıklıyor burada. Bana sadece Allah'ın kulu yani beşer sıfatımı görmezlikten gelmeyin. Ben bir beşerim sizin gibi. Fakat aynı zamanda Allah'ın Resulü deyin. Allah'ın Resulü'dür o. Vahiy almaktadır. İttiba edilmekle memurdur. Hocam buradan şu çıkıyor. Yani Efendimiz in... Bu demerek. Allah Resulü Aleyhisselatüssam bu sözden yasaklıyor. Yani Efendi e, mesela Seyit kelimesini kullanmaktan yasaklıyor. Bu kelime bir rivayette Seyit Allahtır diyor. Diğer taraftan böyle demesine rağmen. Ee, bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi kıyamet günde Ademoğullarının seyidi benim. Bunda övünme yok diyor. Şimdi demek ki seyit kelimesi ona yüklenen manaya göre değişen bir şey. Tıpkı Mevla kelimesi gibi. Mesela birisi bir kölesini azat eder. Azat ettiği zaman onun Mevlası olur. Mevla işte Allah Azze ve Celle hakkında kullanan, kullanılan bir şey böyle bir Mevla'lık, böyle bir Seyyidlik, Efendilik kast ediliyorsa e, bu caiz değil. Yani kul. Mesela Abd, Arapçası abdır köle demek. Biz Türkçe'de mesela kul, kulu ayrı kullanırız, köleyi ayrı kullanırız. Fakat Arapça'da ikisi de bir. El Abd. Yani da öyle. Rab kelimesi de öyle. Mesela Yusuf Aleyhisselam Rabbime derken bazı tefsirlerde burada şeyi kastediyor, Azizi kastediyor şeklinde rivayetler var. Yani bu kelimelere yüklenen mana önemli. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kelimeden yasakladığı yerde şöyle bir olay var. Enes Radiyallahu geliyor rivayet. Heh, burada bu rivayet. Onu aktaralım. Anlaşılır inşallah. Evet. Abdullah bin Şehir Radiyallahu anh şöyle diyor. Amiroğullarının tensilcileriyle beraber Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın huzuruna çıkmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, sen bizim seyyidimizsin dedik. Şöyle buyurdu. Seyyid yüce ve mübarek olan Allah'tır. Allah Teala'dır. Biz sen bizim en faziletli, en muktedir olanımızsın dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Söyleyeceğiniz sözü söyleyin. Abartmayın ki şeytan sizi peşine takmasın. Bu rivayet Bukhane'in Edeb-ül Müfret, Ziyar-ı El-Muhtari, Ebu Davud, Ahmet, İbn-i Sunni'nin e ve ile kitabında sahip-i isnatla. Enes Radyalan'tan gelen rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelen bazı kimseler şöyle dediler, Ey Muhammed, ey, ey seyyidimizin seyyidi, ey bizim en haylımızdan daha hayırlısı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki, Ey insanlar, söyleyeceğiniz sözü söyleyin, şeytansızı kışkırtmasın, ben sadece Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve resulüyüm. Beni Allah'ın bana ihsan ettiği mertebenin üzerine çıkarmanızı istemem. Bunu Ziyarul Makdisi, Nesai ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyorlar. Yani bakın burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kendisine bu hitabı kullananların maksadına göre bir yasaklama da bulunuyor. Katade dedi ki Mesela e, burada şunu da açıklayalım. Mesela bu e, Allah Resulü'nün yasakladığı kimseleri söyledikleri maksatta Allah Resulü'ne bunu söylüyorlar zaten. Mesela Seyyidül Kainat gibi. E, yani bu e, Allah Resulü'nün yasakladığı türden bir övme. Bizim yani Muhammed Aleyhisselam'dan gelen sabit olan dışında başka bir şey söylemememiz lazım. Allah Yani Hatade dedi ki bu ayette Allah'ın kelimesinden kasıt ol demesiyle İsa Aleyhisselam'ın vermesidir. Onun kelimesi deniliyor ya ayette. Ubade bin Samit radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına, Allah'ın tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasul olduğuna, İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu, rasulü ve ruhundan Meryem'e bıraktığı kelimesi olduğuna, cennetin hak ve cennemin hak olduğuna şahitlik ederse, ameli ne olursa olsun, Allah Teala onu 8 kapısı olan cennete dilediği kapıdan sokar. Bunu Ziyaül Mahdi'si El-Muhtare'de Nesai Estağfurullah, Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani burada Hristiyanların e, sapkınlığına da bir reddiye vardır. Yani kim Muhammedun Resulullah, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye ve İsa Aleyhisselam hakkında da işte e, onlar biliyorsunuz türlü itikatlara sahiptiler. Farklı farklı sınıflara dairdiler. Kimisi ona Allah'ın oğlu diyor, kimisi Allah'ın kendisi diyor haşa. E, türlü uluhiyet ve rububiyet vasfaları veriyorlardı. Bunlardan nef bir ifadeyle. Yani onun Allah'ın kulu, İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu, Resulü ve ruhu, Meryem Aleyhisselam'a ilka ettiği ruhu olduğuna itikad ederse, bunu şahitlik ederse, ameli ne olursa olsun, yani tevhidi muhafaza etmiş, ameli ne olursa olsun Allah onu cennete sokar. Yani bu demek değil ki, işte günahlarının cezasını çekmez. Yani bu tevhid ehline cennete giriş var. Eğer amelleri kötü ise, günahkar ise bu kimse cehennemde bunların cezasını çeker. Dilerse de Allah karşılıklı zaffeder. Ama bu kimselere Allah cehennemi etmiştir Ve biz hadislerden öğreniyoruz ki bazı insanlar tevhid ehli olan, bazı insanlar cehenneme girecek, günahları kadar yanacaklar. Sonra şefaat edenlerin şefaatiyle onlar cehennemden çıkarılacaklardır. Yani cennete girenler olacak tevhid ehlinde. Fakat sonuçta cennete giriş var. 172. Mesih de yakın melekler de, mukarreb melekler de Allah'a kulluk etmekten asla çekinmezler. Her kim ona kulluk etmekten çekinir ve kibirlenirse onların hepsini kendisine toplayacaktır. İdna pasradılanmadan gelen rivayette ayette geçen çekinmezler sözü büyüklenmezler anlamındadır. Yani ne İsa Aleyhisselam ne melekler yakın melekler Allah'a kulluktan büyüklenmezler, kibirlenmezler. Kim kibirlenirse işte Allah onu cezasıyla tehdit ediyor. 173 İman edip salih amel işleyenlere gelince onlara ecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara artıracaktır. Yani fazladan da lütf edecek. Kendi fazlıyla lütfedecek. Ama çekinip kibirlenenler var ya, onlara da çok acıklı bir azap bile azap edecektir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka veli de bulamayacaklar. Yardımcı da. Ne veli bulacaklar ne yardımcı. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, Allah'tan başka veli ve yardımcı bulamazlar. Ancak Allah tevbe edenin kabul eder. 174. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir burhan geldi ve biz size apaçık bir nur indirdik. Câekum burhanun min rabbikum. Rabbinizden bir burhan. Ve enzelna ileykum nuren mübina. Apaçık bir nur size indirdik. Katade diyor ki ayette geçen burhan delil demektir. Apaçık nur ise Kur'an'dır. Sühyane Sevrî dedi ki: "Rabbinizden gelen burhan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Size Rabbinizden gelen delil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eee nurun mübin de Kur'an-ı Kerim'dir. Apaçık nur Kur'an'dır." <gülüyor> 175. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince Allah onları kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine girdirecektir. Onları kendisine dair dost doğru bir yola iletecektir. Yine ve yehdihim ileyhi kendisine doğru hidayet edecek nereye sıratan mustakime dost doğru bir yola iletecek, hidayet edecek. Ebu Necih İrbad bin Sariye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı. Bizler ey Allah'ın Resulü, bu öğüt sanki ayrılmak üzere veda eden bir kimsenin öğüdü gibi ona benziyor. Bize bir tavsiyede bulun dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Size Allah'tan sakınmanızı, korkmanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa, yönetici olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra yaşayacak olanlarınız pek çok ihtilaflar göreceklerdir. Sizi dinde sonradan çıkarılan şeylerden sakındırırım. Zira onlar sapıklıktır. Sizden kim o zamana yetişirse ona benim sünnetime ve doğru yolda olan raiş talifelerimin sünnetine sarılması gerekir. Ona azı dişleriyle sımsıkı sarılsın. Bunu Ahmet, Tirmizi, i̇bn Mace, Darimi, Bezzar, Taberani, İbn-i ve Hakim sahip isnatla rivayet ediyorlar yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıkça işaret ediyor ki yönetim bozulacak hilafet müessesesi bozulacak çünkü mütevatir hadislerde hilafet Kureyş'tedir buyruluyor. hakkı olan Kureyş'tir ama başınıza Habeşli bir köle bile olsa yani Kureyşli olmayan birisi bize halifeliği hak etmeyen birisi bile emir olsa yani bu mütegallibe yoluyla olur yani e, baskı kurup insanlara baskı kurup Onların başına geçmek suretiyle olur. Bu şekilde bile olsa dinleyip itaat edin. Yani meşru olan konularda. Ve ihtilaflar göreceksiniz. Yani dinle ilgili ihtilaflar. Yani bu dünyayla ilgili bozulmaydı. Diğeri de dinle ilgili bozulmalar, ihtilaflar, haktan sapmalar. O zaman diyor, benim ve Raşit halifelerimin sünnetine sarılın. Raşit halifeler hangi kondaymış demek ki? Tavsiye edilmesi dünya konusunda, yönetim konusunda, sünnetime sarılın ifadesi de din konusunda. Yani iki tane bozulmaya işaret ediyor Allah Resulüyle İsa'tu Vesselam burada. Raş Sünnetim. halifeler, benim sünnetime ve Raş halifelerin sünnetine diyor. Kendisinin sünneti ne demek? Din'i ilgilendirir. Yani dünyayı ilgilendirdiği gibi din de ilgilendirir. Ama Raş halifeler, onların zamanda dünyayla ilgili bazı yenilikler oldu. Allah Resulü zamanında olmayan olaylar oldu. Raşit halifelerin sünnetini bakın sonrakilere bağlayıcı kıldı. Hangi hususta? Dünya ve yönetim hususunda. Evet. Ama dine gelince, dinin hükümlerine gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada zamiri zaten teke indiriyor. Ona sıkı sarılın. Yani tek bir şeye iniyor zamir. Onlara demiyor da ona sıkı sarılın diyor. O da sünnetin Allah Resulü sünnetinin ta kendisi işte her sonradan çıkan şey bidattır. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattır. Yönetimde de böyle. Yönetimde de böyle. Dine uymayan e, şekiller çıkardıklarında Bunlar da bidat. Raş talifelerin çıkardıkları ama. Çünkü bunları saydıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sonradan çıkarılan şey bidattır diyor. Yönetimle ilgili kim raş talifelerin uyguladığından başka bir e, kural, kanun koyuyorsa bu yönetimle ilgili bir bidat. Dinle ilgili olanlar zaten malum. Bunların hepsi sapıklıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Her sapıklıkta ateşledir Evet buna e, Ebu Hureyri Radyalan'dan gelen rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Size onlardan sonra sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünneti. Bu ikisi havz akıncaya kadar ayrılmadan gelecektir. Bu kıyamet gününe kadar, havz akıncaya kadar ayrılmadan gelecek. Ne demek? Yani e, bunun ehli eksik olmayacak. Kitap ve sünneti birbirinden ayırmayan, <gülüyor> yani ikisinde vahiy kabul eden, hidayet sebebi, sarıldığın takdirde hidayet sebebi, Ayrıldığın takdirde sapıklık sebebi o olarak gören kimseler kıyamet gününe kadar, havza kıyıncaya kadar bu hep devam edecek. Ama buna muhalefet edenler ancak kendi hesaplarına sapıtmış olacaklar. Son ayet Nisa suresinden onunla bitirelim. 176. ayet. Senden fetva istiyorlar. De ki Allah size kelaleye dair fetva veriyor. Çocuğu bulunmadığı bir kız bir kız kardeşi bulunduğu halde ölürse bırakılanın yarısı onun içindir. Onun çocuğu yoksa onun tamamına mirasçı olur. <gülüyor> Eğer iki kız kardeşi varsa bu ikisine mirasın üçte ikisi düşer. Onlar erkek ve kız kardeşler ise erkeğe iki kadın payı vardır. Allah sapmayasınız diye size iyice açıklıyor. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Nisa... Nisa suresinin 11-12. ayetleri ve bu ayet, bir de kısmen işaret eden başka ayetler var da, mirasla ilgili, ferayizle ilgili temel ayetler bu ayetlerdir. Nisa 11-12 ve Nisa 176. ayet, yani böyle kapsamlı olan, ilgili meselenin pek çok detayları, ayrıntıları, işte asabul asabul ferayiz, Asabe ve buna benzer pek çok ayrıntıları olduğu için, bu konuda mesela Say-i kısmında ayrıntılı, Açıklamalar yaptık. Burada Allah Azze ve Celle sadece örnek e, zikrediyor. Yani e, mirası, terekeyi ilgendiren bütün ahkamı zikretmiyor kitabında. Sünnette bazı şeyler gelmiştir. Yine sahabelerin fetvalarında bazı şeyler gelmiştir. Fakat burada sorulan kelale meselesi, meşhur bir meseledir. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan, ben hastalanmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdiğinde kendimde değildim. O abdest alıp abdest suyunu üzerime dökünce kendime geldim ve bana varis olacak ne çocuğum var ne babam var. Miras nasıl olacak dedim. Bunun üzerine bu ayet nazlı oldu. Yani Cabir radiyalarının bu sorusu üzerine nazlı olmuştur. Kelale, yani geride mirasçısı kalmayan kimsedir. Onun mirası ne olacak meselesidir. İbn Abbas radiyalarım adına Kelale geride çocuk ve baba bırakmayan kimsedir demiştir. Ömer radıyallahu şöyle diyor. Üç şey vardır ki bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kendisiyle amel edebileceğimiz bir söz bırakmış olmasını isterdim. Bunlar dede ile Kelale'nin miras durumu ve faiz konularından bazı konulardır. Bunu sahip isnatta Bukhar ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Görüldüğü gibi burada Ömer radıyallahu demek ki bazı sünnetleri bilmiyordu. Halbuki bu konuda yani dedenin miras konusunda sünnet var. Ama Ömer radıyallahu anh ya hatırlamıyor veya bilmiyor olabilir. Ömer radıyallahu anh olmasına rağmen bu mümkün. Kelale'ye de bir günlüğü ayette ki? Bu ayrıntıyı istiyor. Çünkü kelale meselesi e, geniş. Allah azze ve celle sadece bir veya iki şekline işaret ediyor ayette. Ömer radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kelali'nin mirası konusunu sorduğum kadar başka bir şey sormuş değilim. Hatta en sonunda parmağını göğsüme dayayarak, ey Ömer sana Nisa suresinin sonundaki yaz ayeti yetmiyor mu demiştir. Buna ayetus sayf deniliyor yani Nisa 176. ayetine yaz ayeti. Herhalde yazın indiği için. Bera bin Azib birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Kelale'nin miras durumunu sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana yaz ayeti yeter buyurdu. Şabi dedi ki Kelale konusu Ebu Bekir radiyallahu sorulunca bu konuda kendi görüşümü söyleyeceğim. Eğer doğru ise bu tek ve ortağı olmayan Allah tarafındandır. Eğer yanlış ise benden ve şeytandandır. Allah bundan beridir. Bana göre Kelale Ölen kişiden geriye baba veya çocuğun kalmamasıdır dedi. Yani Kelale'nin ne olduğu meselesi. Yani Kelale diyor da Allah Azze ve Celle, Kelale nedir yani? Kelale'nin tanımıyla ilgili. Demek ki Kelale pek çok manaya gelen bir şey ki, Allah Azze ve Celle'nin muradı ne? Bunu öğrenmek istiyor Ömer radıyallahu anh. <gülüyor> radıyallahu anh da kendi görüşü olarak diyor ki, Ölen kişiden geriye baba veya çocuğun kalmaması. Başka akrabaların değil. Baba ve çocuğun kalmaması. Yani asıl, asıl kimseler kalmaması. <gülüyor> Ömer radıyallahu anh halife olduğu zaman Kelale ölen kişiden geriye çocuğun kalmamasıdır dedi. Suikasta uğradığı zaman da Ebu Bekir radıyallahu anh muhalefet etmekle Allah'tan haya ederim dedi. Yani Ebu Bekir Radyalan babayı da katıyor bakın Kelale'ye. i̇bn Abbas'tan gelen rivayet de böyle. Kur'an'ın müfessiri İbn-i Abbas Radyalan'dan gelen de böyle. Ömer Radyalan kendi zamanında Kelale'yi sadece çocuğun kalmaması olarak açıklamış. Buna göre fetva vermiş. Yani babası kalsa bu Kelale hükmüne tabi değil meselesinde. Burada da Ebu Bekir Radyalan'a muhalefet ettiğinden dolayı Allah'tan haya ediyorum diyor suikasta uğradığı zaman. Bu rivayette Rezak'ın musannefinde. Yani biz e, rivayetin şeyin ayetin iniş sebebi olan rivayete dönecek olursak burada ne diyor Cabir radıyallahu an? Bana varisi olacak ne çocuğum var ne babam var. Miras nasıl olacak dedim. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu diyor. Yani demek ki kelale baba ve çocuğun olmaması. Ebubekir radiyallahu anh burada reyde bulunuyor ve bunda korkuyor. Eğer isabet etmişsem Allah'tan, Allah'ın muvaffak kılmasıyla etmemişsem diyor, Allah bundan beridir. Benden, nefsimden ve şeytandandır diyor. Reyde bulunduğunu belirtiyor yani. Ve reyinde isabet ediyor bakın Ebu Bekir radıyallahu anh. Şu rivayetten dolayı biz bunu söylüyoruz. Muhtemelen e, Ömer radıyallahu anh, bunu bilmiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, bunu bilmiyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh bilse zaten e, bunu reyine dayandırmazdı. Evet. Gerek İbn Abbas'tan gelen rivayet gerek Cabir radıyallahu anh, gelen rivayet sebebiyle demek ki Kelale Babası olmayan, yani öldüğü zaman babası ve oğlu olmayan, çocuğu olmayan, estağfurullah çocuğu olmayan kimsedir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Maide suresine geçiş yapacağız. Bugün burada bitirelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevatike la şerekelek ve estağfuruke ve tu